Çok ehemmiyetli bir şey söyleyeceğim, dikkat edin. Allah'a ibadetin devamlı oluşu, ölene kadar namaz kılıyoruz, ölene kadar ibadet yap, Bunun devam oluşunun hikmeti nedir? Devamlı oluşunun, bu söylenmez ama hatırıma geldi de söylüyorum. Allah'a ibadetin devamlı oluşu, bu erimeyi temine fırsat verdiğindendir. Yoksa Allah'ın ibadete ihtiyacı yoktur. Beşeri düşünme. Muradı olduğu için Allah'ın böyle. Beşeri düşündüğü için Cenab-ı Allah böyle yapmıştır. Yani her an Resulullah'ta erime mümkün olduğunu bugün erimezsen yarın erirsin. Yani kapı kapanmamıştır. Nebilerin, velilerin, mürşitlerin, kavislerin, kırkların, dörtlerin, üçlerin mücize ve kerametleri, gafletten, şüpheden kurtulmak kuvvetinin insanda mevcut olup onu bularak resulda resulde erimelerine eşat Şimdi burada dedim 40'ler, 4'ler, 3'ler dedim. Şimdi de var 2,5'ler, buçuklar, 3,5'ler, buçuklar, yarımlar bir takım bir şeyler var ama onlar yeni çıkmak. 3'ler, 1'ler, yarım bir çeyrekler onlar başka. <gülüyor> Elime çareleri beşerde bulunsun. Yardım alsın, kurtulsun diye la doğru yoluna istikamet versin diye Kabe'yi görerek tanıyarak, el ile tutarak kolaylık göstermiştir Cenab-ı Allah. Bir Allah-u Ekber der, bunların hepsi edeb içinde hayy-i kavuşmak için kurulmuş dekorlardır işte hepsi. Yani propaganda yolları o. Cenab-ı Allah cennete propaganda yapıyor, Ulan, gelin bu tarafa diyor işte anla bunu be. Her şeyi önüne serdik, her şeyi burnunun ucuna kadar getirdik ha bu lakıdılarla. Sen hala döl, döl bakıp duruyorsun. kabaat kimdi? Herhalde bende değil, sende, sende, sende, on beş bin defa sende. Seni bir atta kayıp zemiri o ol. İş işte bundadır oğlum. Hala mırıltı, dırıltı, zırıltıyla uğraştığın yeter. Edep faziler doğruluk içinde ömrü geçenler vardır. Eşek gibi ölür giderler, bu da kurtulmadır ha. Zira çok ziyaretkarlar vardır ki orada kulaklı dede diye mezar olan işgolüleri de vardır. Şölerler bunlar. Ateş olmayan yerde duman tutmez. Ya öyle olmaz savaş, itiraz etme. Böyle doğurursan kurtulursun. Zira edebim var demektir. Şüphel ve içinde her an değişmede bir ümit vardır. Bunların birinde, bunların yerinden kımıldandığı ve söküp atılmaya hazırlanma olduğunu da unutma. Bir gün belki sana da birer girerek hepsini söküp çıkarır. Nasıl olur mu? Ayet var, elen neşrah leke sadrak. Şakkı sadır yapan Cebrail olmaz da seni şüpheye düşüren birer olur bu el. <gülüyor> şüphe kuruntu bir nevi ruh uyuzudur uyuz uyuz uyuz olur karşınız bu uyuz gaflette olursan fena ruhundaki emi iyi ederler belki şüphede Bazen acı, bazen zevk duyarsın, şüphede, uyuz yüzden böyledir. Uyuz hastalığının arazi tamamıyla bir hikmettir. <gülüyor> yani kaşınması, ne hikmet olacak bunda, da bak ne hikmet var. Gündüz kaşınmaz uyuz, gece tatlı tatlı kaşınır yatağa girdiğin zaman. Nerede Doktorumda biliyorum. Ama ben şüpheliyim. E git bir uyuz ol bak. Belki bu inanmayana uyuz nasip olur da kurtulur Fakat sen uyuzdan kurtulmaya iret. Esası terkibi uyuz hastalığını beşeriye tanıdığından beri bugün de aynıdır, aynı terkiptir, isimleri değişmiştir. Kireç ile kükürt. Kireç ile kükürtten yapılır uyuz ilaçları. Aktarlara sor, doktorlara, eczacılara inanmıyorsan. Çünkü üç buçurluklardan, çeyrekliklerden olursa onlara inanır. Hani dörtler, kırklar dedi ki onların şimdi istediğiniz zaman da bir çeyreklikleri, üç buçuklukları var işte onlar. <gülüyor> kireç ve kükürt. Nasıl kireç ve kükürt olmuştur onu düşün. Kireç ve kükürt uyuz olmaz. O hastalık onlara yanaşmaz. Bu hastayı almak için de ne yapmışlardır? Hiç olmazsa onu ararım. Soru öre. Keçuyuz olmuyor, kükürt de olmuyor. Uyuzumu yok ediyor. Yoksa uyuz onları iyi edemediğin, hastayı mi kaçıyor? Hazıra konacağım diye de çapalama, söylemem. Vakıt az, güneş batmağa gidiyor. Her şey yarı yolda kalır. Kendini musalla taşılda bomboş bulursun. Leş olarak bulursun. İş işten geçer. Biraz aklınla ruhunu fırçalar. Ruhunla aklına tekme. Bu mücadele çok güzel bir mücadeledir. Kendini öğrenirsin. Kendini öğrenince de mesele kalmaz artık. Bu laflara da kıymet kalmaz o zaman. İşte bunları hazırladıktan sonra, Beytullah'a dön, Resul'e iltica et, öylece kıpırdamadan dur, sabır içinde. Hiç olmazsa bir gece bu hal, uyumadan sabaha kadar sebat et. Yardımcı her zaman her an mevcut sana da sana doğru. Resul be hadisinde, içinde Berat gecesinde sabaha kadar kılıyamda kalmış. Resul ilk önce aklını iyice doyurdu. İtiraz ve şüphe kapılarını kapa. Ruhunla baş başa kal. Haydi yolun açık olsun. Bugünkü sözlerimden sen hele bu sözlere bir, bir son bekliyordun. Bunları söyledi. Laflar kulağına vurdukça içinde şüpheler atıyor. Acaba şuradan bir şey çıkacak mı? Hem de öyle. Böylelikle bizi öğrenemezsin. Bunları dinleyip de yapmayacaksan bırak bizi. Hadi git işine be. Allah aşkına. Daha fazla konuşmayacağım. Yeter o